Allahu Teala min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Al-hamdu alemin Al-salat ala Rasulina Muhammadi wa ala alihi wa sughbihij ajma'een. Walhamdu Lillahi ma an Allah. Ladı Jat Rşul Rbbına bin Hakk. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم ببلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz'ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye, sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye, yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzüle yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya. Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Muhterem Cemaat-i Müşrim'in ihvani dil, okuduğumuz ayeti kerimeler Maide Suresinin ayetleridir. Bu namazda okuduğumuz ayeti kelimeler biliyorsunuz sabah namazında neresi rast geliyorsa Kur'an-ı Kerim'den sırayla takip ediyoruz. Hatim, akşam yatsı ve sabah namazlarını. Her hafta takriben bir buçuk cüz yani 30 sahife civarında okumuş oluyoruz takriben. Bugünkü dersimizde Maide Suresinin ayetleri var. 35. ayeti kelime, 34. ayeti kelimeden başlıyor, devam ediyor. Bu ayeti kelimeler içerisinde namazda okuduğumuz ayeti kelimeler içerisinde dünyanın ülkemizin huzur ve şükürünü temin edecek bir takım Kur'an'daki müeyyideler bahsediliyor. Tabi sabahın erken saatinde uykunun da az alındığı bir saatte yapabileceğimiz müzakere kadar ayeti kerimelerden seçip cımbızla müzakeresini yapıyoruz. Bugün ülkemizde ve dünyada büyük bir bunalım vardır, güvensizlik vardır, anarşi ve terör vardır, hırsızlık vardır, kapkaşçılık vardır, yol kesme ve adam öldürme olayları vardır. İslam hukuku ve İslam nizamı Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle ve Ala Hazretleri her suçun cezasını açık ve net olarak beyan etmemiştir. Birkaç tane suçun cezasını kendisi belirlemiştir. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin belirlediği cezayı benim değiştirme, sizin değiştirme, kimsenin değiştirme hakkı ve imkanı yoktur. İslami kriterlere göre, Kur'an kriterlerine göre değiştirme hakkı olamaz. Ve en doğrusunu da Allah Celle Celaluhu kendisi buyurmuş olur. Mesela hırsızla ilgili, hırsızın hırsızlık suçu ile ilgili cezanın ana maddesi namazda okuduğumuz ayet-i kerimede zikredilmektedir. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde zikredilir. Fazla teferruatına gidilmez. Hırsızlık yapan erkekle hırsızlık yapan kadının subutları halinde şartları da bulunması halinde ellerini kesin buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Bugün <gülüyor> Ülkemizde en büyük tehlikeyi oluşturan suçlardan birisi hırsızlıktır, kapıkaççılıktır. Ee, ve hırsızın hakkı var da, çalanın hakkı var da, çalınanın hakkı yoktur. Evine girse bir şey diyemiyorsun. Yatak odasına girinceye kadar bir şey yapamıyorsun, bir şey diyemiyorsun. Bir şey yapsan sen suçlu oluyorsun. Ondan sonra malın çalındık, çalındıktan sonra belli makamlara müracaat etsen, uğraşıp duruyorsun, uğraşıp duruyorsun. Ya ben hakkımdan feraket ediyorum, şikayetimden vazgeçtim deme durumuyla karşı karşıya kalıyorsun. Veya hırsızlık suçundan içeri giren insanın 3 ay sonra, 4 ay sonra dışarıda bir başka hırsızlık suçundan takip edildiğini, yakalandığını görüyorsun. Yani çaydırıcılığı yok. Halbuki İslam sisteminde, Kur'an sisteminde Allah Celle ve Aleyha Hazretleri, insanların Mal emniyetini temin noktasında hırsıza böyle ceza vermiştir. Hırsızlık yapan erkekle hırsızlık yapan kadının ellerini kesin buyuruyor. Bu el kesildikten sonra yeniden tamiri olmaz. Hırsız Ben hırsızlık yaptığım zaman elim kesilecek buna inanırsa hırsızlık yapması zor olur. Ama ben hapishaneye girerim. Orada da adamlarını ayarlarım. İki ay sonra üç ay sonra çıkarım. Bir de hırsızı hapishaneye koydukları zaman... Diğer hırsızların yerine koyuyorlar. Acemiler oradaki ustalardan da öğreniyorlar daha profesyonelce bu işi nasıl yapacaklarını. Ufak hırsız olarak giriyor, büyük hırsız olarak çıkıyor. Bu sefer devleti çalacak kadar, daha büyük boyutta hırsızlık yapacak kadar becerikli ve mahir profesyonel olarak çıkıyor. Yani caydırıcılığı olmuyor. Ama vatandaş bilse ki ben hırsızlık yaptığım zaman kolum kesilecektir. O zaman hırsızlık yapmayacaktır. İslam dini zaten Allah Celle ve Ala Hazretleri kol kesme cezasını ortaya koyarken caydırıcılığı açısından bunu koymuştur hikmet-i ilahiye. Yani insan bilirse ki kolum kesilecektir. Hırsızlığı düşünmez. Kazanç yolu olarak hırsızlığı düşünmez. Çünkü elin yediği yoktur. Kesilen el ağacın dalı gibi yeniden filiz vermez. O olay bitmiştir. Bunun psikolojik olarak insanlar üzerine etkisi fazladır. Hırsızı hırsızlıktan vazgeçirir ve dolayısıyla mal emniyetini toplum içerisinde temin eder. İlahi kanun böyledir. Mesela Osmanlı devrinde bu ayeti kerimeler ve bu hükümlerle amel ediliyordu. 600 sene devam eden saltanatta kaç tane kol kesilen hırsızlık suçundan kaç tane kol kesilen dava vardır ki? Yani 600 sene devam eden efendim, kocaman imparatorluğun içerisinde böylesine kayda değer kol kesimle davası pek bulamazsınız. Kayda değer bulamazsınız. Neden? Çünkü vatandaş ad adliyenin, adaletin iyi çalışacağını ve hırsızlık yaptığı takdirde mutlaka kolun kesileceğini bilirse canını seviyorsa bunu yapmaz. Onun için can emniyeti Mal emniyeti böylece gerçekleşmiş oluyordu. Bir de hırsızlık yapmak, böylesine büyük bir günaha irtikap etmek isteyen insan da bu cezadan dolayı vazgeçiyordu, cayıyordu. Şimdi hırsız, hırsızlık yaparken gece siz camdan baksanız, komşu olarak çalınan adamın, bakkalın, marketin komşusu olarak baksanız, sesinizi çıkarsanız, kes sesini. Duymayın bir daha sesini diyor, seni tehdit ediyor hırsız. Korkmuyor ki elini kolunu sallaya sallaya hırsızlık yapıyor. Yani burada hem ahlaksızlık teşvik edilmiş oluyor, hem de mal emniyeti ortada kalmamış oluyor. Dersimizin konusu, yani okuduğumuz ayet-i kerimelerde bu var. Ama bunu, bu ayet-i kerimeyi konu olarak seçmiyorum. Sadece merak edersiniz, tefsirlerinizde bu konuyu okursunuz. Kur'an-ı Kerim'de bu bir yerde geçiyor, hırsızlıkla ilgili ceza zaten 10 yerde geçmesine gerek yok. Bir de ilk okuduğum ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu terör estiren insanların yol kesip mal can emniyetini ihlal eden insanlara nasıl ceza verilmesi gerektiğini suçlarına göre. Yol kesiyorlar, adam öldürüyorlar, mal alıyorlar. Bunların cezası en yuqtalu ev ev tuqta'a ve erculuhum min hilafin ev yunfev min el Nebilerine göre bir var ki sadece yol keser, mal alır. Bir var ki yol keser, can alır ve mal alır. Hem adam öldürür, bir var ki adam öldürür fakat mal almaz. Bütün bunların suçlarına göre Allah Celle ve Ala Hazretleri yol kesip sadece adam öldürenlerin kısasa kısas öldürülmesi gerektiğini, hem mal çalıp, mal alıp hem de adam öldüren, böylesine terör havası estirenlerin, efendim, idam edilerek, asılarak öldürülmeleri gerektiğini, efendim e, adam öldürmeden yol kesip de hırsızlık yapan insanların çaprazvari el ayaklarının kesilmesi gerektiğini, sadece hırsızlık yapmıyor, terör estiriyor, hem e, mal alıyor, hem de yoldan gelip geçen emniyet içerisinde geçmesi gereken insanların asayişini berbat, perişan hale getiriyor. اَوْ تُقَطْعَ اَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ El ve ayakları çapraz varı kesilecek Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Sağ eli sol ayağı kesilecek. Bu insan ömür boyu bir daha bunu yapmayacaktır. Ve bunu gören insanlar da, Aa ben de böyle bir iş yaparsam benim başıma da bu gelir diye, bir daha terör olayına baş vurmayacaktır. Ve dolayısıyla ülke içerisinde emniyet sayış sağlanmış olacaktır. Bugün hapishaneye gelen insan, umudu vardır girer girmez, af çıkacak ne zaman çıkacak diye af beklerler veya ya şahıslardan veya devletten af beklerler. Yani caydırıcı bir ceza sistemi kabul etmiyorlar, görmüyorlar, inanmıyorlar. Ben e, burada şunu, sadece şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim her suçun cezasını belirlememiştir. Onu efendim e, zamana göre, şartlara göre ayarlanabilir müştehitlerin iştihadına bırakmıştır. Ancak Hırsızlığın cezası, zinanın cezası, içki içmenin cezası. Bir de bu terör havası estiren, yol kesip adam öldüren, mal alan insanların cezası. Bunları Allah Celle Celalü kendisi Kur'an-ı Kerim'inde belirlemiştir. Bunları müştehitlerin iştahatına bırakmamıştır. Yani en önemli e, toplumun asayişini, huzurunu bozan unsurlar kabul edilmiş bunlar. Ve cezalarında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendisi beyan etmiştir. Bir sohbetinde Efendi Hazretleri e, bu ayeti kerimeyi hırsızın cezasının kol kesilmesi olduğunu beyan ettikten sonra duyanlardan sohbeti yeni gelip duyanlardan bir tanesi olmaz böyle şey. Yani nereden çıktı bu, bu çağda bu asırda adam hırsızlık yaptı diye kolunu keseceksin falan. Olmaz böyle şey demiş. İtiraz etmiş kendi kendine çıktığı zaman arkadaşlarına aynı şeyi söylemiş. Hikmet-i o hafta içerisinde de sıfır kilometre almış olduğu Mercedes'i çalınmış. Mercedes'in çalındığını duyar duyar duymaz çok sinirlenmiş. Asıp kesiyor, karakola gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, aramaya çalışıyor. Yakalasın ne yaparsın diye sormuşlar. Kafasını keserim demişler. La insafsız herif demişler. Allah Celle sizin kolunu kesiyordu. Sen onu çok görüyordun. Sen şimdi kafasını kesiyorsun. Senin malına taalluk edince kafa gidiyor değil mi? Başkasının malına olunca önemli değildir. İslam dini yani Allah Celle ve Ala hazretleri eğer bir suça bir ceza belirlemişse doğrusu hak o'dur en caydırıcısı da o'dur ve ifade ettiğim gibi burada maksat adam öldürmek ayağını kolunu kesmek değildir asıl maksat onu caydırmak ve toplumun can emniyetini mal emniyetini sağlamaktır bunları geçiyorum kıymetli müminler yani okuduğumuz ayet-i kerimeler içerisinde bunlar var Kur'an-ı Kerim'de de bunlar bir yerde geçtiği için belki merak edersiniz tefsirlerinize bakarsınız mayıde suresinin 35'inden itibaren ayet-i kerimeleri gözden geçirirseniz bunları görürsünüz işlerinde. Şimdi kıymetli müminler her birimizi ilgilendiren hırsızlık belki bizi ilgilendirmeyebilir. Terör olayı bizi ilgilendirmeyebilir direkt olarak. Her birimizi ilgilendiren bir ayet-i dersimizi sürdürelim kıymetli müminler. Yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki: Es-said billah. Ya eyyuhellezine amenu ey iman eden kullarım. İttegullah, evvela Allah'tan korkunuz. Takva sahibi olunuz, ona karşı saygılı oldunuz. İkinci cümle, ve betegû ileyhil vesilete. Allah'a Celle Celaluhu vesile arayınız. Allah'tan korkunuz, Allah'a vesile arayınız. Ve cahidû fî sebîlihi ve Allah yolunda cihad ediniz. Eğer böyle yaparsanız lealleküm tuflihûn, felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri bu ayet-i kerime içerisinde bizim felaha ermemizi üç tane esasa bağlıyor kıymetli müminler. Birincisi tekvâ sahibi oluşumuz, ikincisi vesileyi talep edişimiz, üçüncüsü de Allah yolunda cihad etmemiz, Allah yolunda cihad etmemiz. Bu üç tanesini gerçekleştiren insanlara Allah Celle Celaluhu'nun vaadi nedir? لَعَلَّكُمْ tuflihun <تُفْلحُون> Felaha erersiniz. Kurtuluşa erersiniz. Hem dünyada hem ahirette saadete erersiniz. Buyuruyor Hz. Allah Celle Celaluhu. Peki şimdi bu üç tane meseleyi beraber bir müzakere edelim, gözden geçirelim. Birinci olarak Allah Celle ve Ala Hazretleri bizden tekvayı istiyor ve bize tekvayı emrediyor. Birinci cümlede bu vardır. Nedir tekva? Burada karşısındaki diğer iki emri de değerlendirdiğimiz zaman takvadan şunu anlamış oluruz. Buradaki takvadan şunu anlamış oluruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bize haram kıldığı, yasak kıldığı şeylerden kaçınmak demektir. Yüce Allah Celle ve Ala Hazretlerinin bize vermiş olduğu iki tane ana görev vardır. İslam dininin bize yüklemiş olduğu görevler iki ana temel üzerinde oturmuştur. Birisi Allah-u Teala'nın emirleri Birisi de allah Teala'nın yasaklarıdır. Her ikisi çok önemlidir. Yani saadete ermek için, kurtuluşa ermek için hem emirleri yerine getirmek lazım, hem yasaklardan kaçmak lazım. Ama kıymetli müminler, bu ikisinden en önemlisi hangisidir? Yasaklardan kaçmaktır. Yani şöyle ifade edeyim, ikisi 100 kilogram ağırlığında ise Yasaklardan kaçmak 70 kilo, 80 kilo ağırlığındadır. Emirleri yerine getirmek 30 kilo, 20 kilo ağırlığındadır. Yani dinimizde emirleri yerine getirme göreviyle yasaklardan kaçma görevini karşılaştırdığımız zaman yasaklardan kaçmak çok daha önemlidir, ehemmiyet arz eder kıymetli müminler. Şimdi... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden bir hadis-i şerifte لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِمَّا نَهَا اللّٰهُ عَنْهُ hayrun min عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ Şu ifade çok can alıcı bir ifadedir. Ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin yasakladığı yasaklardan bir zerresini terk etmek insanların bütün insanların ve cinlerin yapacağı bir senelik ibadetten daha hayırlıdır. Bir haramı terk ediyor insan, bir zerre kadar haramı terk ediyor. Bu zerre kadar haramı terk etmenin insana artısı ne oluyor? Bütün insanların ve cinlerin yapacakları nafile bir senelik ibadetten daha kıymetli oluyor. Yani başka bir ifadeyle söyleyelim. Mesela bir insan bir haram işleme pozisyonuyla karşı karşıya kalıyor. Bir zina pozisyonuyla karşı karşıya kalıyor. İçki işme pozisyonuyla karşı karşıya kalıyor. Yalan söyleme pozisyonuyla, faiz yeme pozisyonuyla karşı karşıya kalıyor. Fakat frenlere basıyor, bu haramdan vazgeçiyor, bu harama etmiyor. Haram önüne geldiği halde, kapısını kendisini açtığı halde sırtını çeviriyor. Hayır ben bu haramla meşgul olamam, hayatıma amel defterimi kirletemem, Rabbimin karşısında kendimi mahcup hale getiremem diyerek haramdan vazgeçiyor, yüz çeviriyor. O bir haramdan yüz çevirmek veya zerresinden yüz çevirmek, bütün insanların ve cinlerin yapabileceği bir senelik nafile ibadetten daha hayırlı, daha büyük sevap insana kazandırır. Bu bakımdan kıymetli müminler, haramlar ateşin ta kendisidir. İmam bilgi Hazretleri, ''Ke ennel harame narun'' ''Haram, ateşin ta kendisidir.'' buyuruyor. Allah celle ve ala hazretleri de örnek olsun diye Kur'an-ı Kerim'inde Es-Said billah İnnellezine yakuluna amval elyetama zulmen inma fi butunihim nara ves yaslav se Yetimlerin mallarını yiyenler yediği şey ne olursa olsun ekmektir, lokumdur, köftedir, pirzoladır. Midesine indirdiği ne olursa olsun, haksız yere yetimin malını yiyen haram yemiştir. Haram yiyen insanda midesine indirdiği şey ne olursa olsun, اِنَّمَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Onlar midelerine ateş indiriyorlar, ateş yiyorlar. Adı ne olursa olsun, yediği şey ne olursa olsun, o sonuç itibariyle ateş yiyordur buyuruyor. Dolayısıyla başkasının malını gasp edip yiyen, faiz mal alıp yiyen, Hırsızlık yapıp yiyen, yetimin malını gasp edip yiyen insan ne yerse yesin haram yemiş oluyor. Yani haramın ta, haram ateşin ta kendisidir. Bir başka örnek verelim hadisi şeriften. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Men nazara ila mahasinim raatin ecnebeyyetin subbet ala ayneyhil anuku al qiyâmeh bir insan bakılması helal olmayan, caiz olmayan başka bir kadının, yabancı bir kadının bakılması caiz olmayan haram uzuvlarına bakarsa, bir hadis-i şerifte şehvetle bakarsa kaydı vardır. Ee, bakması caiz olmayan yabancı bir kadının, kadının bakılması caiz olmayan uzuvlarına bakarsa, bakmış olur, belki zevklenmiş olur, şehveti belki galeyana gelmiş olur ama... Bu bakışın neticesinde yarın ahirette gözlerine kurşun eritilip dökülecek buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakış bir bakıştır ama maliyeti çok pahalı bir bakıştır. Yani haramlar görünüşte süslü gözükür. Şeytan insanlara haramları, çirkin tavır ve davranışlarını süslü gösterir, yaldızlı gösterir. Şirki, küfrü, haramı yaldızlı gösterir. Dolayısıyla kıymetli müminler, haramlardan kaçmak bizim en önemli, en ağır görevimizdir. Bir de haramlardan korunabilmek için şüpheli şeylerden kaçınmak lazımdır. Şöyle ifade edeyim, haram ateş gibidir. İnsanın dinini, imanını sarsan, insanı perişan eden bir ateş gibidir. Siz bu ateşi çekirdekte düşünün, ana merkezde noktada düşünün. Şimdi şu kitabın ortasında efendim insanı yakan haramın, ateşin bulunduğunu düşünelim. Bunun etrafında şübeli şeyler vardır. Yani bu ateş seni yakabilmesi için, beni yakabilmesi için efendim merkezde duran bu ateşin etrafında şübeli şeyler vardır. Bu şübeli şeylerin etrafında da mekruhlar vardır. Bu mekruhların etrafında da mubahlar vardır. İnsan mubahları geçer, Mekruhlara düşer, mekruhları geçer, şübeli şeyleri düşer, şübeli şeyleri geçer ve ateşe gider, harama düşer. El helalü ve vel haramü beyyinun diye başlayan bir hadis-i şerifte aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Ey ümmetim helal açıktır, haram da açıktır, net bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak helal ile haram arasında bir şüphe dairesi vardır. Yani herkes acaba bu helal midir? Kararını veremez. Haram mıdır? Kararını veremez. Ancak ilim sahibi irfan sahibi insanlar onu bilebilirler. Her melikin, her devlet reisinin her devletin bir kuruluğu vardır. Yani mayın tarlası vardır. Buraya girilmesi yasaktır der. Mayın tarlasının etrafında sürüsüyle beraber bir insan dolaşırsa sürüsünün mayın tarlasına düşme tehlikesi çok büyük olur. Yani haramın burnunun dibine kadar gitmeyin. Şübeli şeylerden de kaçının. O şübeli şeylerden kaçınırsanız haramdan kendinizi kurtarırsınız. Mesela diyelim ki mayın tarlasının olduğu bir yerde çocuklarımızı bak işte bir metre ilerisi mayın tarlasında sakın buraya basmayın. Bu tarafta oynayın der miyiz? Demeyiz. Ne yaparız? Oradan daha uzak yerde oynatırız onları. Çocuktur bu oyun esnasında kaçar o tarafa, topu gitti o tarafa, koşar topunun peşine mayın patlar ve çocuk da havaya uçar. E nasıl olması lazım? O mayın tarlasının olduğu yerde değil, ondan çok daha uzak yerde oynatmak lazım. Eğer bir çoban sürüsüyle beraber sürüsünü otlatıyorsa, mayın tarlasının etrafında otlatmaz. oradan daha uzak yerde otlatır. Çünkü bu koyundur. Kaçar o tarafa, gider o tarafa, patlar. Ondan sonra koyunlar gitti o tarafa diyor, onları çevireyim diyor. Çoban da onların peşinde koşarsa, <gülüyor> bu sefer patlayan mayın çobanı da havaya uçurur, koyunları da havaya uçurur. İşte haram da böyledir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Haramın burnunun dibine kadar gitmeyiniz. Şübeli şeylerden de kaçınız, kaçınınız. İmam Rabbani Kuddisesi Ruhazetleri buyurur ki haramdan kendimizi koruyabilmemiz için şübeli şeylerden kaçınmamız lazımdır. Şübeli şeylerden kaçınabilmemiz için fuzuli mubahlardan kaçınmak lazımdır der. Fuzuli mubahlardan kaçınmak ne demektir? Mubahtır, helaldir. Helallerin de fazlasını aşırısına gitmeyeceksin. Mesela iki arkadaş, üç arkadaş, beş arkadaş oturduk, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Helal mi değil mi? Helaldir tabii, mübahdır. Ama biz bu konuşmanın dozajını kaçırdığımız zaman başlarız gıybet etmeye, dedikodu gıybet etmeye. Şimdi mübah olan konuşmamızı gıybete girdiğimiz andan itibaren nereye sevk etmiş oluruz? Harama sevk etmiş oluruz. İşte... Fazla konuşalım, fazla sohbet edelim. Saatlerce konuşmaya başladığımız zaman gıybete kaçmış oluruz. Hani bir söz var ya, çok mal haramdan, çok sözde yalandan hali olmaz. Çok konuşanın men ketura kelamuhu, ketura sekatuhu. Çok konuşan insanın hatası da çok olur buyurulmuştur. Burasını da bu kadarla geçeyim kıymeti dostlar. Yani Allah Celle ve Aleyh Hazretleri felaha erebilmemiz için bizden üç şeyi istiyor. Birincisi tekva sahibi olmamızdır. Tekvayı burada bu ayet-i kerimede nasıl algılamamız gerekiyor? Haramlardan ve yasaklardan kaçırmak diye değerlendirmemiz gerekiyor. Ve haramlardan yasaklardan kaçmak dinimizde emirleri yerine getirmekten çok daha önemlidir, ehemmiyetlidir kıymetli müminler. Bir insan bir taraftan namaz kılıyor, öbür taraftan zina yapıyor. Allah muhafaza. Bir insan bir taraftan namaz kılıyor, öbür taraftan içki içiyor. Bir insan bir taraftan namaz kılıyor, öbür taraftan faiz yiyor. Bunlar hiç namazla bağdaşmayan şeylerdir. Böylesine bir haram, böylesine bir haram, katiyen haram olan bir haramı irtikab etmek, insana maliyeti çok ağır olur. Ödemesi çok zor olur kıymetli dostlar. İkinci emir ise ey iman edenler Allah'tan korkunuz ve bütû ileyhil vesilete. Allahü Teala'ya vesile arayınız vesile. Ne demek Allah'a vesile arayınız? Yani sizi Allah'a yaklaştıracak ne varsa, sizi Allah'a yaklaştıracak, Allah ile dostluğunuzu kuracak neler varsa onları arayınız, bulunuz, onlara sımsıkı sarılınız. Burasını iyi kavrayalım kıymetli dostlar. Çünkü Allah Celle Celaluhu iman edenlere hitap ediyor. Biz de hep beraber buyurun. <tık> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Elhamdülillah iman sahibiyiz. Bu kelime-i dilimizde ikrar, kalbimizde tasdik ettiğimizde asla şübemiz yoktur. Yüce Allah Celle Celaluhu bizi sevdiği için bu saatte kendi evlerinden bir evde toplamıştır. Ve bize kendi ayetlerini bu ayetleri müzakere ettirip dinlettiriyor. Eğer Allah Celle Celaluhu bizi sevmeseydi, bize bu saatte bu imkanı vermezdi. İzâ ehabballahu abden iste'me lehû. Allah Celle Celaluhu bir kulunu sevdiği zaman onu değerlendirir buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki, Ya Rasulullah, ve keyfe yesteamiluhu, Teala kulunu nasıl değerlendirir? Duyurduk ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, lil للخيرi, hayırlı işlere onu muvaffak kılar, iyi işler, güzel işlere onu muvaffak kılar. İşte kıymetli dostlar, bir insanın hayatında, bir müminin hayatında yapabileceği en güzel işlerden birisi, vaaz ve sohbet meclislerine iştirak etmektir. Kandil geceleri, mübarek feyizli geceler günler olur. O feyizli günler ve gecelerde yapılacak olan ibadetlerle o geceler ihya edilir. O gecelerde yapılacak ibadetler içerisinde o geceleri, o mübarek gün ve geceleri ihya etmek maksadıyla yapılacak olan ameller içerisinde en faziletlisi vaaz ve sohbet meclisleridir. Niçin? İki rekat namaz kılarsın, iki rekatlık namazın misal olarak diyorum veya yirmi rekatlık namaz kılarsın, yirmi rekatlık sevap kazanmış olursun. O namaz esnasında Rabbinin huzurunda kalmış olursun, onun feyiz ve bereketinden istifade edersin. Ama insanın sohbette alacağı, alacağı nasihatler, dinleyici ayetler ve hadis-i şerifler ona sadece bir yarım saatlığına, bir saatlığına değil, ömrü boyunca kendisine lazım olacak, ömrü boyunca kendisine lazım olacak kriterleri duymuş olur bazen insan bir sohbetlerin bir cümle alır o bir cümle hayatı boyunca onun hayatını nurlandırır aydınlatır belki o güne kadar gelmiş olduğu pislik, çirkin ahirette yüzünü kara çıkaracak bir yanlışa tuptu vara caatü Allah der tevbe ettim pişman oldum artık bu defteri kapattım bu sayfayı kapattım benim hayatımda bu bir daha olmayacak kararını verir bu kararlar ancak sohbetlerde olur Dolayısıyla bizim yapacağımız ameller içerisinde, bizim yapacağımız ameller içerisinde en önemli amel, sevabı en mükemmel amel nedir? Vaaz ve sohbettir. En hayırlı amellerin başında vaaz ve sohbet dinlemek gelir kıymetli dostlar. İşte Allah Celle ve Aleyh Hazretleri sizi sevmeseydi, bu saatte, böyle bir saatte, uykunun çok tatlı olduğu bir saatte sizi kendi evlerinden bir evde toplamazdı. Böyle, böyle bir yerde, böyle bir saatte topladığına göre buradan dağılırken sizi boş göndermeyecek. Vallahi göndermeyecek, billahi göndermeyecek. Öyle bol bahşişler verecek, öyle bol atıyeler verecek ki başka yerlerde bunu alamazsınız. Yani namaz kılmakla bunu elde edemezsiniz. Oruç tutmakla elde edemezsiniz. Üç ayları başından sonuna kadar oruç tutsanız, bakınız. Üç ayları başından sonra ne kadar oruçluysanız, 90 gün oruçluysanız, şuradaki bir saatten elde ettiğiniz sevabı, bir sohbet meclisinden, bir nasihat meclisinden bir saatte elde ettiğiniz sevabı, 90 gün oruçtan elde edemezsiniz. Bu vesileyle Allah Celle ve Ala Hazretleri hayırlı işlere bizleri muvaffak kılıyorsa, bize büyük bir lütfudur. Bundan dolayı da Allah'a şükretmek lazım. Ya Rabbi sana şükürler olsun milyonlarca insan içerisinden bu sevgiyi bize verdin, bizi seçtin bu saatte kendi evinde topladın, misafir kabul ettin misafirine ikram ede edeceksin, edersin, adetindir dolayısıyla bu ikram edilen kulların listesine bizi de koydun, bizi buraya çağırdın gelin kullarım size bahşiş vereceğim dedin ve bizi buraya getirdin sana şükürler olsun demek boynumuzun borcudur, görevimizdir kıymetli müminler işte şimdi Bizi severek huzuruna çağıran, kendi evine çağıran Yüce Allah Celle ve Alâ Hazretleri, bakınız bugün bize neyi duyuruyor? Neyi bize nasihat ediyor? Kullarım diyor, her birimize, bana ve size. Ben size bu ayetleri okurken, bu ayetler size dir diyemem. Öyle olsa zaten iftira etmiş olurum. Bu ayeti kerime, bana ve size, her birimizedir. Yani yok birbirimizden farkımız. Ben böyle biraz yüksek kürsüde oluşum, sağdan soldan vatandaş görebilsin, sesimi duyabilsin diyedir. Yoksa benim sizden hiçbir farkım yoktur. Hatta ben ifade ediyorum, zaman zaman ifade ediyorum ve kesinlikle inanarak söylüyorum, samimiyetime binaen söylüyorum. Şuradaki cemaat, genciyle ihtiyarıyla, vaazı dinleyenler, vaaz edenden çok daha samimi ve iflaslıdır. Acaba ben sizin yerinizde olsam, sizin yaşınızda olsam, Böylesine de uykunun tatlı olduğu bir saatte benim gibi vaaz etmesini pek fazla beceremeyen birisinin vaazına gider miydim, gidemez miydim? Sizdeki samimiyet kadar ve de samimiyet var mı? Onu ben bazen düşünüyorum da cemaatim daha samimi olduğunu karar veriyorum. Dolayısıyla buradaki nasihatler ben Allah'ın size emirlerini duyuruyorum diyemem. Beraber müzakere ediyoruz, dertleşiyoruz. Yok birbirimizden farkımız. Bu emirlere benim ne kadar ihtiyacım varsa sizin de o kadar ihtiyacınız var. Buna nasihatlere sizin ne kadar ihtiyacınız varsa benim de bu kadar ihtiyacım var. Ben bu ayet-i kerimeleri müzakere etmek için, yani sizinle dertleşebilmek için belki birkaç saat, iki saat, üç saat, dört saat ayet-i değişik tefsirlerde, hadis kitaplarında falan muhtelif kitaplarda bakmışımdır. Sadece aramızdaki fark biraz daha fazla ben bakmış olmam olabilir. Ama sonuçta bu bakışlarımın sebebi de nedir? Beraber nasıl daha iyi işin müzakeresini yapabiliriz budur kıymetli müminler. Şimdi gelelim bu ikinci emir. Yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri en iman edenler. Birinci emir neydi? Allah'tan korkun haramlardan kaçın. Yüzünüzü kara çıkaracak, lekele, amel defterinizi lekelendirecek, simsiye hale getirecek haramlardan kaçının buyurdu. Ve İkincisi kullarım Allah'a bana varmanız için vesile arayın, vesile arayın. Vesileyi nasıl düşünelim? Şimdi ben veya herhangi birimiz Ankara'ya gitmek istesek, Konya'ya gitmek istesek, Ömre'ye gitmek istesek, Mekke'ye, Medine'ye gitmek istesek neyi hesap ederiz? Ben Mekke'ye nasıl giderim? Ha, i̇şte uçakla gidiliyor, biletimi alırım uçağa. ...yerimi ayırtırım, vizemi alırım... ...neler yapılması gerekiyorsa... ...efendim, bizi... ...Mekke'ye, Medine'ye götürecek olan vesile nedir? Vizenin alınması, uçaktan... ...biletin alınması, uçağın kalkış saatinde... ...uçağa gidip, hareket edip... ...o tarafa gitmektir. Değil mi? Yani Mekke'nin, Medine'nin... ...vesilesi budur. Ben buradan... ...Konya'ya gitmek istiyorsam, Trabzon'a gitmek istiyorsam... ...Ankara'ya gitmek istiyorsam... ...bunun da vesilesi vardır. Vizeye gerek yoksa da... ...efendim... Özel arabanla gideceksin, onu hazırlayacaksın. Araba bir vesile oluyor. Efendim uçakla gideceksin, uçağı ayarlayacaksın, biletini alacaksın. Otobüse gideceksin, otobüsü efendim bulacaksın, biletini alacaksın, ona bineceksin. Bunlar vesiledir, bizi oraya götüren vesiledir. Kullarım, siz yabanda dolaşmayın. Sizi ben yarattım, ben sizi bekliyorum. Bana geliniz, bana geliniz. Assalamu alaikum, Fıfirru ilallah, kullarım. Allah'tan kaçmayın, Allah'a kaçın, Allah'a kaçın. Allah'tan kaçarsanız cehenneme düşersiniz, şeytanın kucağına düşersiniz. Allah'tan kaçmayınız, nefisten, şeytandan ve şeytan gibi insanlardan kaçın. İstikametiniz Allah olsun Celle Celaluhu. Allah'ım ben sana geliyorum, sana geliyorum deyiniz. Tasavvufta kıymetli dostlar, seyir ilallah vardır. Seyir ilallah ne demek? Allah'a doğru yürümek. Mevlana'lar, abdülkadir Geylaniler, Şahin Akşibentler, Allah dostları hep Allah yolunda yürüdüler, yürüdüler. Takılın dostlar peşimize, beraber yürüyelim dediler. Biz gidiyoruz, Allah'a gidiyoruz. Gelin siz de beraber gidelim dediler. İşte vesile bizi Allah'a götüren vasıtalar ve vesilelerdir kıymeti dostlar. Bizim Mekke'ye, Medine'ye götürecek vesileleri düşündüğümüz zaman hepimiz sayabiliriz. Peki bizi Allah'a götürecek vesileler nelerdir? Bunu anlam anlamak için evvela Allah'a varmamız gerektiğini anlamamız gerekir. Biraz önce okuduğum ayeti kerime, gerçekten ne anlarsınız bu ayeti kerimeden? A'dan Z'ye kadar her biriniz çok net bir şekilde bundan bir şey anlarsınız. Kullarım Allah'a firar ediniz. Fe ilallah. Allah'a firar ediniz. Ve mu billâh, <gülüyor> Allah'a sımsıkı sarılınız. Ve atasimu bihebillillâh, <gülüyor> Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Ve <gülüyor> tubu ilallah Allah'a yöneliniz, Allah'a dönünüz. Ve enîbû ilâ rabbiküm, Rabbinize yöneliniz, Rabbinize dönünüz. Ve sâri'û ila meğfiretin min rabbiküm, ve cennetin, Rabbinizin bağışlamasına, Rabbinizin cennetine doğru koşun kullarım, koşun durmayın. Kur'an emirleri bunlar. Her birinizin, her birimizin net anlayacağı şeylerdir bunlar. Bana Allah emrediyor Celle Celalhu ve sizi her birimize emrediyor. Aile bireylerimize, çoluğumuza, çocuğumuza emrediyor. Kullarım durmayın, bana kaçın gelin, bana kaçın gelin. Benden sizi uzaklaştıran şeylerden bana kaçın. Benimle aranıza giren şeylerden, ehiyardan, düşmanlarınızdan el etek çekin, dönün istikametinizi siz bana geliniz. Aradaki aradaki engelleri aşınız. Bana gelirseniz her şeyi bulursunuz. Beni kaybederseniz hiçbir şeyi bulamazsınız. Allahı bulan neyi kaybetmiştir ki? Allahı kaybeden neyi bulmuştur ki? Allahı bulan Celle Celalu hiçbir şey kaybetmemiştir, her şeyi almıştır. Allahı kaybeden ise hiçbir şey bulamamıştır. Mahmud Efendi Hazretlerinin şeiti Alaeddin Efendi Kudüs'e Şerru Hazretleriydin. Bu Alaeddin Efendi Hazretleri çok büyük alimlerdendi. Osmanlı devrinde meşhur de, fetva dairesindeydi, dört mezhepten fetva verecek kadar nitelikli bir alimdi. İlk zamanlarda tasavvufa karşıydı. Değişik yerlerde yaptıkları, yaptığı sohbetlerde tasavvufçulara vurup, vur yansın, çal yaparmış. Bandırmadaki bir Allah dostu bunun hidayetine vesile oluyor. Yanlış düşüncesini tahsiye ediyor. Ve ona diyor ki, sen İstanbul'da falanca Allah dostuna git. Onun sohbet meclislerinden istifade et. O da geliyor. Onun tavsiye buyurduğu İstanbul'daki Allah dostunu ziyarete geliyor. İstanbul'da onun tavsiyesiyle geldiği Allah dostunun giymiş olduğu cübbenin yakaları böyle biraz kirli, paslıymış. Şöyle içeri girdiği zaman, halini gördüğü zaman ikrah etmiş. Beni niye buraya gönderdi yani? Başka adam bulamadım da buraya gönderdi falan. Ama neyse bir Allah dostu gönderdi. Hele dur bakalım. Demiş ki efendim beni Falanca sultan gönderdi, e, sizinle görüşmeye gönderdi. Şöyle bir bakmış ona. Demiş ki sen kimin ümmetindensin? O da demiş ki ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindenim. Bu Alayha-i dedim biraz önce bahsettiğim gibi dört mezhepten fetva verecek nitelikli bir alimdi yani. Böyle ufak tefek alimlerden değildi yani. Şimdi konuştuğu adamın ilmi seviyesini bilmiyor. İlmi seviyesi onun kadar e, fıkıh ilm noktasında olmayabilir ama bir Allah dostu. Şimdi Allah dostu ona soruyor sen kimin ümmetindensin? O diyor ki ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi aleyhi ve sellemin Utanmaz herif diyor be. Yalan söylüyorsun diyor. Şu haline bak, şu yaşına bak diyor. Bir de yalan konuşuyorsun. Bir sinirlenmiş ala edafil nazir diyor. Bir sinirlenmiş. Ne demek istiyorsun sen ya? Ne demek istiyorsun? Efendim demiş. Demiş, senin peygamberin demiş. Geceleri kalkıp teheccüd namazı kılar mıydı? Şöyle demiş. E kılardı demiş. Sen kılar mısın? Demiş. Yok demiş. E nasıl onun ümmetindensin? Demiş. Yalancı demiş. Oy, be. Bu söz Alay Efendi Hazretlerinin kulağının içerisine böyle atom bombası gibi patladı. Ya doğru ya ben o ümmetindenim. O Allah'a ulaşmak için gündüzler yetmiyor bana diyordu. Geceleri kalkıyordu. Bazen gecenin üçte ikisini, bazen gecenin yarısını, bazen gecenin üçte birini ibadetle, secdeyle, yalvarışla, gözyaşıyla Allah'a yaklaşmak için vesile arıyor. E ben Akşam kafayı bir vuruyorum, sabaha kadar. Ya bu doğru söyledi mi? Böyle birkaç tane söz söyledi ona. Her birisi atom bombası gibi kulağına patladı. Ondan sonra diyor ki diyormuş Ali Efendi Hazretleri, ilk baktığım zaman o yakasını biraz kirli görmüştüm, nefret etmiştim. Ama o sözleri duyduktan sonra, dinledikten sonra, kalbime böyle atom bombası gibi patladıktan sonra, Öyle sevdim öyle sevdim ki o yakalarını yalayasım geldi. O kirleri yalayasım geldi. Dilimle temizleyesim geldi. Çünkü kalbimi açtı. Allah'a giden yolu bana açtı. Mevla'ya giden yolu bana açtı. Peygamber yolunu bana gösterdi. Allah'a giden yolu bana gösterdi. Arayıp arayıp bulmam gerektiğini bana öğretti. İşte kıymetli dostlar. Acaba bize Allah'a giden yollar açık mıdır? Yani göz kapaklarımızı kaldırdığımız zaman şu kapının açıklığını gördüğümüz gibi camiye girerken kapının açıklığını gördüğümüz gibi Allah'a giden kapılar bize açık mıdır, kapalı mıdır? O açık kapıya doğru, açık kapıdan içeri girerek Mevla'ya doğru yürüyüş yapan insanlardan mıyız? Mevla'ya doğru yürümeye seyir ilallah denir kıymeti dostlar. Allah'a doğru yürüyüş. İşte vesile bizi Allah'a doğru götürecek, Allah'a yürütecek aramızdaki uzak mesafeleri kısaltacak ve bizi mukarrab, Kur'an ifadesiyle, mukarrab kullardan kılacak ameller neyse, vesileler neyse, onları arayın diyor. Bakınız kıymetli dostlar. Geçenlerde bir yurt dışı gezimiz oldu. Sohbet için Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri münasebetiyle yurt dışına çağırdılar bizi, davet ettiler. Birkaç hoca efendiyle beraber biz de gittik. Daha önce de bir iki seferim olmuştu. Yurt dışında, Almanya'da, Fransa'da, İsviçre'de, Hollanda'da, artık bütün ülkelerde bizim insanımız vardır. Kadını ile, erkeği ile, çocuğu ile, ihtiyarı ile bizim insanlarımız vardır. Bu insanlarımız ülkesinden, ülkemizden cennet vatanı gibi olan ülkemizden, her taşı bir yakut olan bu vatan, Can verme sırrına erenlerindir Mehmet Akif'in buyurduğu gibi. Böylesine bir cennet vatandan kalkıp oraya kadar gittiler. Ne kaybettiler de aramaya gittiler? Almanya'ya giden ne aramaya gitmiştir? Fransa'ya giden ne için gitmiştir? Hollanda'ya giden ne için gitmiştir? Kıymetli dostlar hepsi tek kelimeyle mıngır için, tıngır için değil mi kıymetli dostlar? Yani özet, işin özeti bu değil mi? Para için değil mi? Daha fazla para kazanmak için değil mi? Nereden nereye gitmiş insanımız? Dünyaya dağılmış, yeryüzüne dağılmış. Allah aşkına biz şu anda burada olan biz insanlar. Biz de nerelerden geldik? Ben kalkmışım ta Tabzondan buraya gelmişim. 1200 kilometrelik mesafeden gelmişim. Siz de muhtelif yerlerden gelmişsiniz. Oradan buraya gelişimizde %98 maksadımız nedir? Hayat şartlarını... Yaşama şartlarına, maddi imkanları daha kolay temin etmek değil midir? İşte bakınız, dünyadaki geçimimiz için vesileler arıyoruz, vesileler arıyoruz. Ufak vesileler bize yetmiyor. Biz buradan Fatih'e bisikletle gitmeye kalksak gidebiliriz belki ama kimse buradan bisikletle gitmiyor. Daha rahat, daha kolay gidebilmek için taksiyle minibüsle gidiyor. Şimdi artık buradan yurt içinde ve yurt dışına vatandaş uçağa tercih ediyor, otobüste bile gitmek istemiyor. ...nasıl olsa uca, uçak da ucuzdur... ...bir saat sonra, bir buçuk saat sonra oradayım diyor... ...yani vesilelerin... ...en hızlısını istiyor ayrıca... ...en hızlısını istiyor... ...en seri bir şekilde ben gideceğim yere nasıl giderim... ...anlatıyor vatandaş diyor ki... ...atlıyorum diyor sabahleyin erken saatte uçağa... ...iniyorum diyor Trabzon Havaalanında... ...geliyor bir dostum alıyor beni... ...çıkıyorum Sultan Murat yaylalarına... ...pikniğimi yapıyorum, mangalımı yapıyorum... ...akşama dönüyorum havaalanına geliyorum... Tekrar uçakla beraber İstanbul'a geliyorum. Bir gün içerisinde buradan işte Trabzon'a gitmiş oluyorum. Sultan Murat Yaylası'na çıkmış oluyorum. Pikniğimi, mangalımı da yapmış oluyorum. Akşam yine İstanbul'uma dönmüş oluyorum diyor. Bunlar işte vesiledir. keyif ve zevk vesilesidir bunlar. İnsanoğlu dünyası için, nefsi için, canının istediği şeylerde öylesine vesileler buluyor. Öylesine vesileler. Hem de vesilelerin kalitelisini, iyisini buluyor. Ha. İşte kıymetli dostlar, bu nedir ki? Bu nedir ki kıymetli dostlar? Dünya nedir ki? Tamamı sana verilse bir sivrisineğin kanadı kadar değildir kıymetli dostlar. Bir sivrisineğin kanadı kadar değildir. Yavuz Sultan Selim Hazretleri, Osmanlı padişahlarından cihan sultanı denen o mübarek insan diyor ki padişahı cihan olmak bir kuruk kavgaymış. Bir veliye bende olmak hepsinden evliaymış. Yani bir cihanın padişahı olmaktansa bir Allah dostunun kölesi olmak diyor. Hepsinden evladır diyor. Padişahlık üflersin bir nefeslik hükmü vardır. Bir... Yokmuş olur. Mesuliyetiyle beraber Allah'ın huzuruna çıkmış oluruz. Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri yaptığı bütün işleri, aldığı bütün kararların fetvasını Ebu Suud Efendi'ye, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye sorardı. Yazılı olarak sorardı, yazılı olarak cevabını alırdı. Ve aldığı bütün beşiketten aldığı fetvaları hepsini sanduka içerisinde korumuş ve muhafaza etmişti. Ve vasiyet etmişti. Ben öldüğüm zaman bu Ebu Suud, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'den aldığım fetvaların yazılı olduğu bu sandukayı benim mezarıma koyacaksınız. Yarın ahirette Allah Celle Celaluhu Ey Kanuni Sultan Süleyman ben sana bu büyük saltanatı verdim. Verdiğin kararları neye göre verdin diye sorduğunda Allah'ım ben Şeyhul İslam Ebu Efendi'ye sorarak fetva ile amel ettim diyeceğim. Kendimi böyle savunacağım. İşte fetvalar diyeceğim derdi. İşte kıymetli dostlar Yavuz Sultan Selim Han cennet mekanın bu ifadesi, hele saltanat makamındaki bir insanın, böyle bir insanın bu ifadesi padişahı cihan olmak bir kuruk kavga imiş. Bir veliye bende olmak hepsinden imiş, Bir ülkenin değil, cihanın padişahı olmaktansa bir Allah dostunun kölesi olmak hepsinden daha evladır. Çünkü cihandaki padişahlık sırtındaki mesuliyeti artırır, bir de elinden birden çıkar ve gider. Ama bir veliye, bir Allah dostuna, bir peygambere köle olmak, insanı Allah'a yaklaştıran en kuvvetli vesilelerdendir. Kıymetli dostlar, Yüce Allah Celle Hazretleri bize, kendisine ulaşmamız için vesile aramamızı, bizi kendisine yaklaştıracak vesileleri aramamızı emrediyor vesilete Vesile arayınız diyor. Ben de arayacağım, siz de arayacaksınız. Bu vesile neler olabilir? Bir şeydir demek yanlıştır. Amellerimiz, güzel amellerimiz hepsi Allah'a ulaştıran vesilelerdir kıymetli müminler. Bir örnek, bildiğiniz bir örneği hatırlatmak isterim. Ve zamandan kazanmak için de sadece mealen söylemek isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlerden üç kişiyi bize anlatıyor. Bu üç kişi yolda giderken yağmur yağınca bir mağaraya iltica ediyorlar. Bir kaya yuvarlanıyor mağaranın kapısını kapatıyor. Ve bunlar içeride artık diyorlar ki bizim buradan çıkma imkanımız yoktur. Ne yapmamız lazım? Herkes Allah'a Celle Celaluhu karşı yapmış olduğu en güzel amel neyse, en güzel vesilesi neyse onu devreye soksun Allah'ım benim şu amelimi kabul ettiysen bu sıkıntıdan, sıkıntıdan bizi kurtar desin. Başka çaremiz yoktur diyorlar. Bir tanesi kalkıyor diyor ki düşünüyorlar taşınıyorlar. Bir tanesi diyor ki Allah'ım benim annem babam vardı yaşlıydılar benim hizmetime muhtaç idiler. Ben de çobanlık yapardım. Geldiğimde akşam geldiğimde evvela koyunlarımı satan önce annemin babamın sütünü ısıtıp verirdim sonra çocuklarımın sütünü verirdim. Bir gün geç gelmiştim annem babam uyumuşlardı. Çoluk çocuğum da, çocuklarım da acıkmıştır baba süt baba süt diyorlardı. Ama ben anneme babama vermeden çocuklarıma vermeyeceğim prensibimi bozmak istemedim. Annemi babamı da tatlı uykusundan uyandırmak istemedim. Sütlerini hazırladım elimde. Kapılarında beklemeye başladım. Uyandıkları zaman vereceğim. Uyandırmayacağım. Rahatsız etmeyeceğim. Onlar da uyuyası tuttu. Sabaha kadar uydular. Ben de sabaha kadar elimde bardak sütle beraber bekledim. Çocuklarım ağladığı halde onlara vermedim. Sabah olunca uyandılar. Buyurun anneciğim babacığım sütlerinizi dedim. Onlara sütlerini verdim. Ey Allah'ım. Anneye babayı, babaya saygıyı emreden sensin. Ben senin rızan için sana vesile olsun diye bunu yaptım ben. Anneme babama bu saygıyı peygamberimden öğrendim. Senin emrin olduğu için böyle yaptım. Eğer benim bu davranışımı kabul ettiysen bu sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvarmış. Kaya yerinden sallanmış. Bakın o amel vesile olmuş. Neye vesile olmuş? Annesine babasına güzel davranması, hele yaşlı olan anneye babaya güzel davranmak bir farzdır. Bu da bir vesile midir? İşte ameller vesiledir. İnsanı Allah'a ulaştıran vesiledir. Bakın bu amel sebebiyle Allah'a dua ediyor. Allah Celle ve Aleyha Hazretleri duasını anında kabul ediyor ve kayayı yerinden sallıyor. Biraz delik açılıyor, tam değil. İkincisi diyor ki, Allah'ım ben amcamın kızını çok seviyordum. Ve kadınlar kızlar içerisinde en çok sevdiğim oydu. Kendisine evliliği teklif etmişim, kabul etmemişti. Daha sonra fakir oldu, dilenmeye başladı. Dilene dilene benim kapıma da gelmişti. Ben de kendisine dedim ki, bak kolay kolay elde edemeyeceğim bir para, 100 dinar. Bu 100 dinarı sana vereceğim. Ama sen nefsini bana teslim edeceksin. Sen nefsini bana teslim edersen, yani seninle yatıp kalkacağım, affedersin, zina yapacağım. Bu 100 dinarı sana vereceğim demiş. Kadıncağız düşünmüş 100 dinarı, bir ayda, iki ayda alacak alacağı bir para değil, dilene dilene alabileceği bir para değil. Fakr-ı evvela ihtiyacı gözün önüne gelmiş, kadıncağız yatmış aşağıya. Tamam yani bu zinayı sen yap, bana da yüz dinarı ver dercesine. Ben de diyor duasında Allah'ım, ben de diyor affedersiniz uçkurumu çözdüm. Tam üzerine oturup o haramı işleyeceğim anda kadıncağız titremeye başladı. Allah'tan kork dedi. Nikahsız bana yaklaşma dedi. Allah'ım o titremeye başlayıp Allah'tan kork deyince ben yerimden fırladım. Bu kadıncağız bu muhtaç haliyle, bu fakirlik haliyle Allah'tan korkuyor ve titremeye başlıyor. Ben nasıl bu haram irtikab ederim? Al dedim bu şu yüz, yüz dinar senin olsun ve zina yapmaktan da vazgeçtim dedim. Dönüşü çok zor olan bir yerden döndüm. Çünkü kadıncağız yere yatmış, kendisi de uşkurunu affedersin çözmüş. Yani şehri duygular tam galeyana gelmiş, iş başlıyor ve bitiyor noktasına gelmiş... Öyle bir yerden geri dönmek çok zor. Her şey, bütün imkanlar haram için hazır ve nazır. Şehvetin de dorukta olduğu bir noktada kadının titremesi, korkması, Allah'tan kork demesi beni galeyhine getirdi ve hemen ben korktum. Bu kadıncağız burada böyle düşünüyorsa ben nasıl düşünmem lazım dedim. Dönüşü zor olan bir yerden geri döndüm Allah'ım. Eğer bu davranışım senin nezdinde kabul şayan olduysa bu sıkıntıdan bizi kurtar dedim. Ve kaya yerinden sallandı. Biraz daha delik açıldı. Burada da ne oldu? Bir haramdan kaçması Allah rızası için, bir haramı terk etmesi, onu Allah'a yaklaştıran ciddi bir vesile olmuştu. Üçüncüsü de demiş ki Allah'ım, benim bir işim vardı. Ben her işimin aylığını verdiğim gibi, onun da aylığını verecektim, aylığını almadan çekti gitti. Aradan seneler geçti, seneler sonra ben de onun bugün gelir, yarın gelir, bugün gelir, yarın gelir hesabıyla onun aylığını, ona vereceğim aylığı koyuna çevirdim, kuzuya çevirdim. O çok uzun süre gelmeyince koyun kuzu çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Bir sürü haline dönüşü dönüşüverdi. Seneler sonra adam gelmiş. Demiş ki efendim patron benim sende işte bir aylık alacağım vardı. Şunu verir misin bana demiş. Tamam evladım demiş çok geç kaldı. Neredeydin şimdiye kadar? İşte ancak şimdi geldim. Şu gördüğün sürü sana aittir demiş. Bunları al git demiş. Efendim demiş benimle dalga geçme benim seninle bir aylık alacağım var. Benim bir aylık alacağımı ver ben gideyim. Baktım. Ben seninle dalga geçmiyor Ben senin aylığını koyuna çevirdim. Zaten bende de koyunlar vardı. Senin işte şu kadar koyunun oldu. Bunlar arttı doğurdu doğurdu arttı. Şimdi şu sürü gördüğü şu sürü sana ait. Al ve git demiş. Adamcağız almış koyunları giderken bakıyor. Acaba doğru mu yanlış mı falan. Almış gitmiş. Allah'ım diyor ben burada bu insanın hakkını gözetirken senin rızanı gözeterek Allah'ım böyle yaparsam benden razı olur ben böylece bunun hakkını tam olarak Allah rızası için ödemiş olursam, Allah Celle Celaluhu benden memnun olur. Duygu ve düşüncesiyle böyle yaptım. Ey Allah'ım, benim bu tavır ve davranışım, bu amelim beni sana yaklaştırmış ise, senin yanında makbul bir ibadet olmuşsa, aferin kulum dediysen, bu sıkıntıdan bizi kurtar deyince, kaya yuvarlandı gitti, onlar da yollarına devam ettiler. İşte kıymetli müminler, bu hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ümmetlerden bize anlatmış olduğu bu hadis-i şerif, amellerin bir vesile olduğunu bize göstermektedir. Allah Celle Celaluhu bize ne buyuruyor? Kullarım, bana vesile arayınız, bana ulaşmak için vesile arayınız, vesile arayınız. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmet eden bir tanesi, misafiri geldiğinde aleyhissalatü vesselam efendimize beklemediği bir anda güzel bir ikram getirdi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü aketti, sıkıntısını giderdi, misafirin ikramda bulundu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sordu ona, dedi ki, iste benden ne istersin. Burası çok önemli bakın. İste benden ne istersin, dile benden ne dilersin. Dedi ki ya Resulallah, cennette sana komşu olmak isterim. Çok pahalı şey istedi. Başka bir şey istedi dedi. <gülüyor> yani o çok yüksek makamdır, sen çok yüksekte vurdun. Başka bir şey istedi dedi. Yok başka bir şey istemeyeceğim dedi. Bunu isteyeceğim dedi. Cennette ben sana komşu olmak istiyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta söyledi ya dile benden ne dilersin? Buyurdu ki tamam ben Rabbime yalvaracağım yarın cennette sen bana komşu olasın diye Rabbime yalvaracağım. Ancak sen de fazla namaz kılmakla fazla secdeyle fazla zikirle bana yardım eyle. Yani ben senin elinden tutacağım. Cennete doğru bana komşu olman için elinden tutacağım ama yetmez benim tutmam. Benim tutmam yetmez. Sen de ayakların üzerine bir kalk bakalım. Fazla ibadetinle, fazla secdenle, fazla zikrinle sen de bana yardım et diyor. Yani ben bir iş yapmak istiyorum. Mesela bir adam yerde oturuyor. Siz onu kaldırmak istiyorsunuz. Eğer adamın elinden tuttuğunuzda o da ayakları üzerine dikelmeye kalkarsa adamı kolay kaldırırsınız. Ama siz adamın elinden asılıyorsunuz. Adam hiç yerinden sallanmıyorsa bunu kaldıramazsınız siz yerinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sen cennette bana komşu mu olmak istiyorsun? Sadece benim sana el uzatmam yetmez. Sen de vesile arayacaksın. Secdeni çoğaltacaksın. İbadetini çoğaltacaksın. Evet kıymetli dostlar. Allah'a vesile ararken her birimizin bütün Müslümanların üzerinde ittifak ettiği, bütün alimlerin üzerinde ittifak ettiği en önemli vesile imanın yanında ameli salihdir. Güzel amellerdir, namazlardır, zikirlerdir, Kur'an'lardır, oruçlardır vesairelerdir. İşte şurada oluşunuzda bir vesiledir. Başka vesile var mıdır? Elbette vesile vardır. Peygamberler de vesiledir. Evliyaullah, Enbiyaullah bunlar da birer vesiledir. Tabiri caizse bizi Mekke'ye, Medine'ye götüren uçaklar gibi birer vesiledirler. Nasıl? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e el vermeseydi onun etine yapışmış olmasaydı Allah'a böylesine yaklaşabilecek miydi? Sıklık olabilecek miydi? Hazreti Ömer Hazreti Ömer olabilecek miydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında eteğine sımsıkı sarıldıktan sonra Hazret oldu her birisi Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer Hazreti Osman Hazreti Ali hepsi, hepsi hazarat oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın peygamberleri, Allah'ın enbiyası ve evliyası, bunların hepsi birer vesiledirler kimin. Bir veliye bende olmak hepsinden evlaymış. Bir Allah dostuna köle olmak bütün makamlardan hepsinden daha üstündür. Yavuz Selim'in ifadesi gerçekten dikkat çekicidir. Kıymetli müminler, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha dünyaya gelmemiştir. İlk yaratılan insan Hazreti Adem'di. Bakınız Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh nasıl anlatır bunu da mealen nakletmeye çalışayım. Adem Aleyhisselam cennette bir yanlış yapmıştı. Bir imtihana tabi tutulmuştu. Şeytan aldatmıştı onları. Adem Aleyhisselam yanlış yaptıktan sonra işte artık yeryüzüne indirildi yalvarmaya başladı. Tevbe ediyor, istiğfar ediyor falan. En son Adem Aleyhisselam şöyle söylemiş. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Hazreti Ömer Efendimiz naklediyor. Radıyallahu anh bu sayı bir hadis Es'eluke bi Muhammedin lime leme gafarteli <gülüyor> Allah'ım diyor Adem Aleyhisselam. Daha yaratılmamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beni bağışlaman için Muhammed Mustafa hakkı için senden istiyorum. Onun hürmetine beni bağışla. Allah'ım diye Adem Aleyhisselam yalvarmış. Yani bağışlanması için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi vesile kılmış arada. Fekalallahu Allahu ı Hak buyurmuş ki Ya Adem, ey Adem ve keyfe arefte Muhammeden ve lem Muhammed'i daha yaratmadım. Sen nereden biliyorsun Muhammed'i? Nereden tanıyorsun onu? Nereden biliyorsun? Demiş Ya Rabbi Ey Rabbim Leenneke lemme halakteni biyedik Sen beni yarattığın zaman ve bana ruhu üflediğin zaman ben kafamı şöyle bir kaldırdım Arşın direklerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı olduğunu gördüm. Kafamı kaldırdım. Arşın direklerinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı olduğunu gördüm. Anladım ki sen isminin yanına böyle bir isim ilave ettiğine göre yarattığın ve yaratacağın varlıklar içerisinde en çok sevdiğin odur benim zürriyetimden gelecek olan, adı da Muhammed olan sallallahu aleyhi ve sellem, bu yavrumun hürmetine beni bağışla Allah'ım diye yalvarınca, Allah Celle ve Aleyhazretleri Adem Aleyhisselam'a sadakte ya Adem, ey Adem doğru söyledin. Şüphesiz o, Muhammed ismindeki o senin neslinden gelecek olan o, ve arşın levhasında yazılı olan, direğinde yazılı, ismi yazılı olan o zat, لَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَيَّ Benim mahlukatımın içerisinde en sevgilisidir bana. اُدْعُنِي بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكِ Sen onun hakkı için, onun hürmetine beni bağışla deyince kesinlikle seni bağışladım. وَلَوْ لَا مُحَمَّدُ مَا Eğer Muhammed'i yaratacak olmasaydım seni de yaratmayacaktım. Şimdi burada bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha hayata gelmeden, dünyaya gelmeden Adem aleyhisselam arşın direklerinde o ismi görünce onu Allah'a vesile kılarak yaklaşmaya çalışmış. Allah'ım ben yanlışım sebebiyle senden uzaklaştım, sana yaklaşmak istiyorum. Ne ile yaklaşıyor? Bir taraftan tevbe ediyor, bir taraftan da uçak mesafesinde sen bu kulunu çok seviyordun Allah'ım, anladım ben bunu, bu kulunu sevdiğin hürmetine beni de bağışla Allah'ım diye yalvarmış. Biz de kıymetli müminler, işte Allah'ın sevgilileri, Enbiyaullah ve Evliyaullah aracılığıyla Allah'a ulaşmaya, yaklaşmaya çalışmalıyız. Kıymetli müminler, bir insan kendi kendine çalışır, gayret eder, Allah'a doğru yürür. Yürür, yürür tabi yürür. Ama ne kadar yürür? İşte buradan Mekke'ye, Medine'ye kendi kendimize yaya gitmek istediğimiz zaman ne kadar zamanda gidebilirsek işte öylesine yürümüş olur. Daha kısa zamanda ulaşabilmek için bir takım vasıtaları değerlendirmek lazımdır. İşte Enbiyaullah ve Evliyaullah Allah dostları böyledirler. Nazaruhum şifaun ve kelamuhum devaun. Allah dostlarının bakışları şifadır be. Onların kelamları devadır, ilaçtır. Bir Allah dostunun şöyle bir bakışı, bir peygamberin şöyle ümmetine inanan bir insana bir bakışı onun içerisini nurla doldurur be. İman sevgisiyle aşkıyla doldurur. Hem peygamberlerin bakışı hem de o peygamberlerle manevi irtibatı sağlam olan evliyaullahın bakışı öyledir kıymetli müminler. Yeter ki o peygambere peygamber gözüyle bakmak lazım. O Allah dostuna evliya gözüyle bakmak lazım. Bir tanesi demiş ki Abdülkadir Geylani Hazretlerinin huzuruna git. Onun bakışı, bir bakışı seni ıslah eder kalbini nurla doldurur. O da demiş ki, ya Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bana bir bakışı kalbimi nurla nasıl doldursun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Cehil'e bu kadar bakmış bakmış kalbini nurla dolduramamış. Ebu Cehil ona bakmış bakmış kalbi nurla dolmamış. Benim kalbimi Abdülkadir Geylani Hazretleri veya Şahin Akşeben Hazretleri bir bakışıyla nurla nasıl dolduracak deyince, Evladım demiş. Ebu Cehil Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Talib'in yetimi gözüyle bakıyordu. Abdülmuttalib'in yetimi gözüyle bakıyordu. Allah'ın elçisi Allah'ın peygamberi gözüyle bakmıyordu. Ama Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz aynı insana Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, Abdülmuttalib'in yetimi gözüyle bakmıyordu. Allah'ın elçisi gözüyle bakıyordu. Bakıştan bakışa fark var. Sen de Allah dostu gözüyle bakarsan sen de kalbin nur dolar. Şimdi herhangi bir yerde bir hoca efendi güzel hizmetler yapar. Sözüyle, irşadı ile, sohbeti ile efendim bakarsın birçok insanlardan namaza başlar, camiye başlar, ibadeti sever. Efendim Kur'an okumaya başlar, terakkiyle kat ederler. Aynı insanların beraber aynı mahalleyi paylaştığı insanlar içerisinden de amansız düşmanlar oluşu verir. Bu hoca efedilerden işte bu şöyle yapıyor böyle yapıyor falan diye aleyhte konuşan insanlar her yerde bu olur. Her yerde olur. Ben o camiye gitmeyeceğim. E nereye gideceğiz? Başka bir camiye gideceğim. Başka camideki de aynı hocada. Yani aynı meslektaştır. Fark etmez de. Ama o işte başka camideki öyle konuşmuyor falan. Böyle hizmetleri yok. Kıldırıyor namazı. Selam veriyor. Herkesi. Gönderiyor. Nereye gitmek istiyorsan gidin. Kahveye mi gitmek istiyorsun, kumarhaneye mi gitmek istiyorsun? Bu hoca bizi camide tutuyor falan. Bize bir şeyler anlatıyor. E şimdi bu adam şimdi din düşmanı olsa dersin ki adam din düşmanıdır. Hoca düşmanlığı yapıyor. Yakışır ona. Yani normaldir. Ama camiye giden bir insan niye böyle yapıyor? Çünkü birisi aman rahmet oldu, bereket oldu bizim mahallemizde, bizim köyümüzde, bizim ilçi, ilimizde, ilçemizde diyerek seviniyor. Bir tanesi de rahatsızlık diyor. Aynen bu şeye benzer işte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Cehil bakarken Abdülmuttalib'in yetimi gözüyle bakıyordu. Şimdi böylesine hizmet eden insanlara düşmanlık besleyenler de gerici, yobaz, yofta, softa gözüyle baktığı için düşmanlık yapıyor. Aslında o da bu gözlüğünü kaldırsa, gözlüğünü bir değiştirse, camının renklerini bir değiştirse... ...bana dinimi, kitabımı, Kur'an'ımı öğretiyor. Allah'ımı bana sevdirmeye çalışıyor. Gözüyle bir baksa o da sevecek. O da sohbetlerden istifade edecek. O da nura gark olacak ama... ...gözlüğünün rengini değiştiremiyor. Şimdi... ...şu gözlüğün rengi diyelim ki sarı olsa... ...camların rengi sarı olsa... Ben bunu taktığım zaman sizi sarı gibi görürüm. Halbuki siz sarı değilsiniz. Ama benim taktığım gözlüğün rengi eğer sarıysa ben de sizi sarı görmeye başlarım. Eğer benimki yeşilse siz de yeşil görmeye çalışırım. Siz yeşil olduğunuzdan değil. Benim gözümün rengi, gözlüğümün rengi yeşil oluşundandır. İşte bakıştan bakışa fark vardır. Allah dostlarına Allah dostudur gözüyle bakacaksın. Bir veliye bende olmak, bir Allah dostuna köle olmak hepsinden evlaymış diyeceksin. Sen de Yavuz Sultan Selim'in gözüyle bak. Olay bitecekti. Kıymetli müminler. Bu konuda daha fazla hadis-i şerifler okumaya niyet etmiştim. Ancak benim saatim süper benzin kullandığı için hızlı gitti. Toparlamaya çalışayım. Yüce Allah Celle ve Ala Hazretleri biz kullarına, bugün burada topladığı biz kullarına üç şeyi emrediyor. Bu üç tanesini yaparsanız felaha erersiniz buyuruyor. Bir tanesi neydi? Haramlardan kaçmak. Allah'a karşı saygılı olmak. İkincisi, Allah'a vesile arayınız. Kullarım yatın kalkın düşünün. Neyi düşünün? Bana nasıl ulaşırsınız? Bana nasıl gelirsiniz? Bunu yatın kalkın düşünün arayın. İnsanoğlu arıyor arıyor. Mıngır tıngır için vesile alıyor. İsviçre'ye gidiyor. Amerika'ya gidiyor. İngiltere'ye gidiyor. Fransa'ya gidiyor. Hollanda'ya gidiyor. He. Biz de Allah'a ulaşmak için buradan Amerika'ya gitmemiz icabetse. Almanya'ya gitmemiz icabetse gitmeliyiz. Çünkü Allah'a ulaşmak mıngıra tıngıra oluşmaktan çok daha önemlidir. Yurt dışında birkaç defa severimde şunları gördüm kıymetlimine. İnanın ki yurt dışındaki bazı kardeşlerimiz acınacak hali var be. Acınacak hali vardır. Niye acınacak hali vardı? Sağlık dengesi bozulmuş. Efendim psikolojik dengesi bozulmuş. Çocuğu, kızı gelmiş 18 yaşına bir Almanla evlenmek istiyor. Kahro. Kimseye söyleyemiyor derdini. Oğlu gelmiş 20-25 yaşında bir Alman kızıyla, bir Hollanda kızıyla evlenmek istiyor. Kahroluyor, kimseye bir şey söyleyemiyor. Oraya gittiğine bin bir pişman. Para kazanalım diye gitmiş, her şeyini kaybetmiş. Biraz önce adından bahsettiğim Efendi Baba Kutbüsesir Hazretleri 110 yaşında falan e, vefat etmiş. Gerçekten ilminin yanında maddi yani şerif ilimlerinin yanında maneviyatı da çok yüksek bir hale gelmişti. Büyük Allah dostuydu. Cenab-ı Hak hepimizin şefaatine nail eylesin. Derdi ki, dermiş ki ben annemin hesabına göre 120 yaşındayım. Benim hesabıma göre 110 yaşındayım. Yani kendine göre bir takım kriterler vardı. Annemden duyduğuma göre 120 yaşındayım. 110 yaşları veya 120 yaşları civarında bir zat idi. Öyle vefat etmişti. Evladım dermiş. Neden sormazsınız bana 110 sene yaşadın ne anladın? 110 sene yaşadın ne anladın? Niye sormasınız bana? 110 senelik ömrümün özetini yapayım size dermiş. İki şey anladım dermiş. İki şey. Nedir bu iki şey? Birincisi ahireti sevenler ve Allah'ı sevenler dünyadan çıkmamışlardır. Neymiş birincisi? Allah'ı sevenler ve ahireti sevenler dünyadan çıkmamışlardır. Ne demek? Yani adam Allah'ı sevmiştir, ibadetini yapmıştır, dünyada da rızkını almıştır. Ev vardır, çoluğu vardır, çocuğu vardır, dünyada yaşamış. Allah'ı sevmiş, ahireti tercih etmiş. Allah'ı sevdi diye, ahireti tercih etti diye dünyadan çıkmamıştır ki. Herkesin yediği gibi, içtiği gibi, o da yemiştir, içmiştir, helalinden kazarmıştır. Neymiş o zaman tekrar söyleyelim. Ahireti sevenler dünyadan çıkmamışlardır. Bu bir. İkincisi, dünyayı sevenler dinden çıkmışlardır. Dünyayı sevenler dinden çıkmışlardır. Ahireti sevenler dünyadan çıkmamıştır ama dünyayı sevenler dinden çıkmışlardır. Yine yani bana ahiret gerekli değildir. Bana namaz, oruç gerekli değildir. Bana Kur'an gerekli değildir. Bana Allah rızası önemli değildir. Öyle demiş bir tanesi. Binmiş taksiye, ee, demiş ki işte kardeşim şu ülkemizde işte başörtüsü şöyle falan işte din zina serbest şu öyle bu böyle falan demiş ki bir tanesi ya bunlar benim için hiçbirisi önemli değildir benim iş yerim açık olsun param gelsin mıngırım tıngırım yerinde olsun bunlar yasakmış değilmiş beni hiç ilgilendirmez bunlar İşte buna dünyayı sevmek parayı mıngırı sevmek denir bu dünyayı sevenler yani ahireti göz ardı yapanlar Allah'ın sevgisi rızası haram helal benim için önemli değildir gelsin paralar zevkim keyfim yerinde olsun bu duyguya dünyayı sevenler diyoruz Dünyayı sevenler dinden çıkmışlardır ama ahireti sevenler dünyadan çıkmamışlardır. İşin özeti budur kıymeti dostlar. Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bize neyi ikinci olarak emrediyor? Kullarım bana ulaşmak için vesileler arayın. Amelleriniz de. El malu vel benune zînetül hayâti d vel bâgıyâtü s hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emelâ. Bunların mallarınız ve evlatlarınız, bunlar dünya hayatının şuşudur. Bunlar dünyada size süstürler. Ama unutmayın ki sizinle beraber gelecek salih olan ameller onlar ebedidir sizinle beraber. Üç günlük dünya hayatı gibi değildir onlar. Mal ve evlada benzemez onlar. Hayrun inda rabbike. Onlar daha hayırlıdır. Kırk tane evlattan bir namaz daha hayırlıdır. Kırk trilyon servetten bir namaz daha hayırlıdır. Ve hayrun emela emel bakımından da daha hayırlıdır. Şöyle evladım olsa, şöyle malım, şöyle arabam, şöyle köşküm olsa diyecek yerde şöylesine güzel amelim olsa, güzel namazım, güzel Kur'anım, güzel zikrim olsa, beni Allah'a yaklaştıracak güzel amellerim olsa demek çok daha doğrudur Mevla buyuruyor. Kullarım Latul hikum envâlukum ve an Sizi malınız ve evladınız Allah'a ulaşmaktan engellerse Allah'a ulaşmanızı engellerse zarardasınız, ziyandasınız, zarardasınız, ziyandasınız. Sakın böyle yapmayınız. Malınız ve evladınız Allah ile aranıza girmesin. Allah'a doğru koşuşunuzda süratinizi kesmesin. Önünüzde takoz olmasın. Fren olmasın çocuklarınız ve mallarınız. İş yeriniz camiye gitmenize engel olmasın. Dünya için çalışmanız cemaati ve sohbeti terk etmenize vesile olmasın. Hocam ben namaza gelemiyorum. Niçin? Ya i̇şten geliyorum, yorgun geliyorum falan. İşte kim için çalışıyorsun kardeşim? Kim için çalışıyorsun be? Sabahleyin saat 7'de gidiyorsun, evinden çıkıyorsun. Akşam sekizde geliyorsun. On üç saat, on dört saat. Ne için çalışıyorsun sen? Ben camiye gelemiyorum. Peki ne için yaratıldık ki? Sen camiye gelmeyeceksin. Çalışanlar camiye gelmeyecek. Kim gelecek camiye? İhtiyarlar zaten benim ağrıyor, dizim ağrıyor. Ben hastayım, gelmeyeyim. E sen ben çalışıyorum, gelmeyeyim. Kadınlar zaten biz kadı, kadınız, gelmeyeyim. Gençler de biz daha gencez camiye gitmeyelim. O zaman kapatalım camileri. Bir insan için kıymeti dostlar, iş yeri ne kadar mukaddesse cami de o kadar mukaddestir. İş yerine her gün gidiyor musun? Gidiyorsun. Camiye de her gün gideceksin. Her sabah namazında, sıra, gel namaza deniyor mu denmiyor mu? Deniyor. Ha gideceksin kardeşim. Yazı namazında, yemeğini yedin, çay içiyorsun. Tam çay içerken ezan okumaya başladı. E şimdi çay. Kardeşim, çay seni nereye yaklaştırır? Camiye gitmek seni nereye yaklaştırır? Kullarım, sizi bana yaklaştıracak amellere sarılın. Arayın onları arayın buyurur Allah Celle Celaluhu. Camiye doğru attığımız adımlar her adım bizi camiye yaklaştırırken aynı zamanda Allah'a yaklaştırıyor. Vallahi yaklaştırıyor billah yaklaştırıyor. Camiye doğru vaza sohbete, namaza giderken, ilim, fikir, zikir meclislerine giderken attığımız her adım bizi evimizden uzaklaştırıp camiye yaklaştırırken aynı zamanda Allah'a yaklaştırıyor. Camiye giden insan Allah'a gidiyor. Allah'ın evine gidiyor. Dünyamıza dinimiz engel olmayacak. Dünyamız da dinimize engel olmayacak kıymetimizin. Sizin en hayırlınız, dini için dünyasını, dünyası için dinini terk etmeyendir. Burasında geçtik, son üçüncü cümle neydi? وَجَاهِدُوا fi سَب۪يلِه۪ Kullarım Allah yoluna cihad ediniz. Neden bu cihat? Nasıl anlayacağız bunu? Cihad deyince sava sadece savaş anla ge akla gelmesin. Yani Allah'ın dininin yücelmesi için çalışın, gayret edin. Kendi hayatınızda, çocuk çocuğunuzun hayatında ve çevrenizde din hakim olsun. Dinin kriterleri hakim olsun diye çalışın, gayret edin. İslam ahlakı, Allah, Allah sevgisi, peygamber sevgisi, güzel ahlak, toplumda hakim olsun, Kur'an hakim olsun, İslam'ın güzelliklere hakim olsun, bunun için çalışın, çalışın. Sadece dükkanınızdaki malların rağbeti olsun diye vitrinleri süsleyip durmayın. Biraz da dininizi süsleyin. Dininizin süsünü gelenlere gidenlere anlatın. Camii cemaate anlatın. Namazı ibadete anlatın. Allah'a yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlatın. وَالَّذ۪ينَ جَاهَلُوا ف۪ينا لَنَهْ لِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Vallahi kullarım sizden kim bizim yolumuzda cihad ederse dinin yücelmesi için gayret ortaya koyarsa biz onu bize varan yollara bize varan yollara hidayet edeceğiz. Onların elinden tutup cennete doğru çekeceğiz. Kulum siz bana bir karış yaklaşırsanız... ...ben size bir zira yaklaşırım. Siz bana bir zira yaklaşırsanız... ...ben size bir aşığım yaklaşırım. Siz bana yavaş yavaş gelirseniz... ...ben size koşa koşa gelirim. Siz bana gelin, bana gelin. Ben aradaki uzak mesafeleri yaklaştıracağım... ...buyuruyor Hz. Allah Celle Celaluhu. Neallekum tuflihûn. Eğer böyle yaparsanız... ...felaha erersiniz buyuruyor Hz. Allah Celle Celaluhu. Evet kıymetli dostlar... ...Allah'a vesile deyince... Amellerimiz, Peygamberler, Evliyaullah, Zikrullah, bütün bunlar bize Allah'a ulaştıran vesilelerdir. Allah için gayretimiz olacak, din için gayretimiz olacak. Bu dinin cihana çevremize hakim olması için gayretimiz olacak. Bütün bunlar gerçekleştiği zaman felah kapıları bize açılmış olacak. Rabbim bu ayeti kelimelerden alınması gereken derse almaya cümlemizi muvaffak eylesin.